Cennet Cennet means garden. It means the garden of paradise. Cennet, lügat manasında bahçe demektir. Yani ahiret, ebedi hayat bahçesi. Ki orada her arzu ve emel gerçekleşir. Orada Çalışma ve cefa da yoktur. Dünyadaki gibi insan ağır işlere koşulmaz ve güçlülerin tahakkümü altında kalmaz, yaşamaz. Cennette herkes hoş ve yumuşak huyludur. Ve o acısız sızısız hayat ebediyen sürer gider. Ve cennet özel insanlar için hazırlanmıştır, herkesin girebileceği bir yer değildir. O nedenle bu alemde çok sıkı çalışmalı, gerçeğe tabi olmalı ve şerden sakınmalıyız. Müminlerin evveliyetle hatırlaması gereken keyfiyet, yeryüzündeki mutluluğun her şey olmadığıdır. Günümüzde, asrımızda pek çok kişi... Görünmeyen gizli dünyaya, gayba iman etmemekte, ölmeden önce dünyada hoşça vakit geçirmenin en önemli şey olduğuna inanmaktadır. Bu yaşamdan devamlı zevk almayı tabii ki herkes ister. Bundan da önemlisi ahirete hazırlıklı bulunmaktır. Gerçekten bu hayatımız çok kısadır ve ne kadar çok çalışsak da mutluluk anlayışımız her şeyin Ebedi, her zaman ve aynen bizim istediğimiz şekilde gerçekleşeceği cennet hayatının çok gerilerindedir.